Gizel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Hoş geldiniz Güzel Bey. Hoş, Hoş geldin bulduk. Güzel, merhaba. Merhabalar. Merhaba herkese. Haftanın bolca karikatürü seçtin mi bize Seçtim, eğlendirmek Seçtim fakat üzere. şöyle önce yeni yayın yönemi, dönemi hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. 49. Ediyorum. galiba. Evet. Yani başlayalı bir yıl oldu. Tam bir yıl oldu ve bugüne kadar ben de tesadüf 49 program yapmışım saydım. <gülüyor> Çok ee, inanılmaz bir tesadüf. Evet büyük tesadüf 3 hafta kaytarmışım demek ya da ne bileyim olmamış. E ee, hiç saymadan saydım 225 tane karikatür anlatmışım. Bugünküler hariç. 225 e, karikatür anlatmaya çalışmışım. Sanki böyle fena bir e, şey değil, bir bilanço değil değil mi? Annen iftar ediyor. 3 tane de evet evet Günaydın anne. Günaydın Günaydın efendim. <gülüyor> ee, şimdi 3 tane de önemli konuk ağırlamıştık. Tan e, Cem dinlenmiş. Bir de Plantü, plantü Fransız evet. çizer plantü Şimdi tabii bu kadar zengin bir envanterden sonra... ...bilançodan sonra... ...ben bugün saçmalama hakkımı... ...istiyorum lütfen. İzin verirseniz. <gülüyor> Buyurun efendim. Teşekkürler. Ee, hafta içinde bir tanıdığım sosyal medyada... ...bu Danimarkalı filozof ve teolog var. Ee, Soren Kierkegaard. İnşallah doğru Kierkegaard, telaffuz Kierkegaard, etmiştim. Evet. Kierkegaard. Ee, ondan bir alıntı yaptı. Ee, çok sevdim... Sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor Kierkegaard. Tiyatronun kulisinde bir gün yangın çıkmış. Palyacho haber vermek için sahneye gelmiş. Herkes bunun bir şaka olduğunu sanıp alkışlamaya başlamış. Palyacho uyarmaya devam ettikçe alkışlar daha da hızlanmış. Sanırım dünyanın sonu her şeyin bir şaka olduğunu sananların yükselen alkışları arasında gelecek. Olağanüstü Kierkegaard'ı buradan bir kez daha kutluyoruz. Buna benzer şeyleri Varşova Gettosu'nda da söyleyenler olmuş. Direnen kahraman. Şimdi o konuya girmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şeyleri söyleniyorlar. E, fakat olur. yine ben arkadaşımın arkadaşıma, bu dostuma haksızlık etmemek için yorumunu da, bunun altında bir yorum da geçmiş. Onu da okumak istiyorum izninizle. Lütfen. Kamuoyunu yönetme, aydınlatma, neler olduğunu, bittiğini ve gelecekte nelerle karşılaşacağımızı açıklama görevi palyaçolara düştüğünde... Sonumuz harap demektir Şimdi tabi ben bunları okuduktan sonra Başımı iki elimin arasına koyup Düşünmeye başladım kara kara Ya ben ne yapıyorum Allah aşkına Burada 225 tane karikatür Anlatmışım karikatür çiziyorum işte Her hafta bir iki tane üç tane ee, i̇nsanlara e, ne anlatmaya çalışıyorum ve insanlar bu e, çizdiklerime bazen gülüyorlar bazen evet düşündük beğendik beğenmedik diyorlar bazen kızıyorlar yani aslında biz e, karikatürcü milleti e, mizahçılar olarak palyaçoluk yapıyoruz değil mi? Hı hı. Ee, yalnız değilsiniz galiba radyoculardan bazıları da palyaçoluk yapıyor. Vallahi estağfurullah <gülüyor> bir şey diyemeyeceğim. Ee, Sizin yorumunuz ama kusura bakma anne biliyorum dinliyorsun ama bu hafta biraz saçmalayacağım. <gülüyor> Şimdi e, birinci saçmalığımız Küba'dan gelsin diyorum. Evet, ee, müthiş bir karikatür. Olay olay Norveç'te geçiyor. Geçen hafta içinde e, hatırlayacaksınız Norveçli balıkçılar üzerinde Rusya'ya ait olduğu sanılan bir e, hatta koşum takımı bulunan bir beluga balinasıyla karşılaştılar. E, bu haber bizim basında ve daha doğrusu dünya basında da Rus casus balinası başlığı altında yer aldı. E, küba karikatürist e, Martirena, Martirena işte bu evcilleştirilmiş e, barinayı çok güzel bir şekilde e, konu alarak e, karikatürüne saçmalamış yiyeceğine. <gülüyor> Şimdi bu sevimli hayvan başını ve gövdesinin üst kısmını sudan dışarı çıkartmış. Mahzun ve böyle üzgün bir şekilde e, bakınıyor. Başının alt, hemen altında ve gövdesinin o görünen bölümünde de atlardaki gibi bir şey var, koşum takımı var. Bir de Rusya bayrağı görüyoruz. Tepesinde de koşum takımının bir kamera var. Fakat Martirena bununla da yetinmemiş, zavallı balinayı almış kamuflaj desenleriyle boyamış. Çok güzel bir şekilde kamufle edilmiş bir balina görüyoruz. İster misiniz şimdi Ruslar balinaları tutup boyamaya başlasınlar? Bu şekilde. Ne e. Boyamaya başlasınlar dediniz ya. Kamuflaj. Kamuflaj. Ama yani denizin içerisinde yeşil kamuflaj olmaz ki. Mavi kamuflaj gibi. Saçmalıyoruz lazım. dedik ya. Ha pardon. <gülüyor> ben gene rasyonel yaklaştım olaya. Şimdi, Çok peki. acıklı bir görüntüsü var. Hayvanın evet. Evet. İkinci, i̇kinci saçmalık çok usta bir karikatürcüden geliyor. Aslında yılların karikatürcüsü, belki de Türkiye'de sanırım editoryal karikatürün şu anda yaşayan en eski temsilcisi Yurda Gün Göker. Kendisi işte Kara Kedi Mizah dergisinden tutun Akbaba'ya yeni günden en son Cumhuriyet gazetesine kadar pek çok yayın organında çalışmıştı. E, ...çizerliğin ötesinde de arkeoloji, sanat, tarihi, iktisat alanlarında da eğitim görmüştü. O da böyle saçmalamış Yurda Gün, e, Göker. E, hani yolda kaza sonucu herhangi bir e, şekilde biri öldürülürse... ...kaza veya cinayette olabilir... Evet. E, ...emniyet birimleri gelene kadar e, yerinden kaldırılmaz... ...ve e, görüntüsü de kimseyi rahatsız etmesin, gelen geçeni rahatsız etmesin diye üstüne bir gazete kağıdı evet. serilir. Ee, şimdilerde pek gazlık kağıdı bulunmuyor ama ambalaj kağıdıyla bu işerli oluyor ha, yine. Ama rantingte de gazlık gazete... gazlık kağıt değil mi? almıştı hatırlıyorum. Ama işte o zaman vardı hala gazlık. Evet, doğru. Bir de yukarıdan alabilirlerdi Ağustos. Evet. <gülüyor> Neyse. Ee, bu Yurda Gün Gökeler'in karikatürü de epey eskiden geliyor yani 15-20 yıl öncesinden geliyor. Dolayısıyla gazlık bulması zor olmamış e, Gökeler'in. E, ...maktul'un üstünü de bir gazete ile örtmüş. Peki maktul kim? <gülüyor> evet, aslında o da bir gazete. O da bir gazete. Rulo halinde kıvrılmış, öylece asfaltın üzerinde yatıyor. Altından da kan mıdır, belki de mürekkeptir, ne bileyim bir şeyler böyle akmış e, evet. koyu koyu. Siyah beyaz karikatür olduğu için e, anlayamıyoruz. E, bir sıvı akıyor. E, aslında bu bir öngörüydü. Yurda gün e, Bu 20 yıl önce çıkmış. Evet, evet, evet. Evet, müthiş. Bir, bir öngörüydü. E, ta o yıllardan saçmalamaya başlamış Yurda Günü abim. E, halbuki aradan onca zaman geçti. Basınımız sapasağlam ayakta. Tabii, tabii. E, bakın 3 Mayıs'ta da Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladık yani. Şimdi az şey mi? Evet, tabii canım. <gülüyor> Şimdi tabii Dünya Basın Özgürlüğü Günü denmişken... ...Musakart ve arkadaşlarından... Ee, söz edelim. Ee, aslında bu programda özel bir musakart köşesi açalım mı? Ee, i̇yi olabilir valla. Peki. <gülüyor> Şimdi dünya karikatürcüleri çok büyük bir kampanya başlattılar gerçekten ve e, hemen hemen dünyanın her köşesinde free musakart diye karikatürler çiziliyor. Bunlar gönderiliyor. E, hatta Adis Ababa'da UNESCO'nun düzenlediği basın özgürlüğü gününde e, bir etkinlikte bir yıl Cartooning for Peace'in karikatürcüleri bir araya geldiler ve topluca Free Musa Kart e, pankartıyla fotoğraf çektirdiler. Musa Kart'a özgürlük. Evet, yani, evet, evet. Ee, her yerden dediğim gibi destek karikatürleri yağıyor. Bir tanesini ben seçtim, aldım Fransa'dan. Catherine Bourne diye... E, ...bir e, çok başarılı bir hanım karikatürcü çizmiş Musa'yı. Musa böyle sempatik bir şekilde hücresinde... ...yüzünde muzip bir ifadeyle böyle... ...elindeki bloknota karşısında sıraya dizilmiş olan... ...hayranlarının karikatürlerini çiziyor. Ee, hayranları kim derseniz... E, ...fareler tabii <gülüyor> ki. Yani hücredeki fareler. <gülüyor> Onlar da bağırışıyorlar, önce beni çiz, beni me first... Beni Hayır, de, beni de, de. beni Hayır, de beni diye. Hayır, beni çiz. Evet. değil, Aşağıda diye. bir tanesi var, ee, o çizilmiş... ...portresine hayranlıkla bakıyor, ooo tıpkı ben diyor falan. yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, dikkat ederseniz, başucunda bir de kedi var Musa'nın, o da kuyruğunu e, Musa'nın boynuna dolamış şöyle, her nedense. Yani, Katrin <gülüyor> Böne de saçmalamış. Evet, evet, aynen. <gülüyor> ee, ve bir, bir saçma karikatür de şeyden geldi, e, Kanada'dan geldi, daha doğrusu karikatür değil, Haber. Ee, ...konusu gazeteci avı olan dokuzuncu Kanada basın ödüllerinde mükemmellik ödülü... ...Sözcü gazetesinin çizerlerinden Hicabi Demirci'ye verilmiş. Hmm. Şimdi... ...saçma sapan bir şey. Hicabi bu ödülünü daha da... ...yani Hicabi de saçmalıyor çünkü Sözcü gazetesinde yargılanan büyüklerine ve Musa Kart'a armağan ediyor. Evet. Hmm. Evet, karikatür şöyle, kısaca onu da anlatalım. Kara gözlüklü, böyle siyah şapkalı, karanlık suratlı, bir elinde dürbünlü tüfeği olan bir e, avcı görüyoruz. Botları falan da var. Ee, bir elinde dürbünlü tüfek, diğer elinde de kalem tutuyor ve kalemi de köpeğe koklatıyor. Çok basit yani <gülüyor> köpek, eğitimli bir av köpeği tabii ki. Amaç kalemin sahibini yakalamak. Evet, salyaları akıyor köpeğin evet, ağzından. Artık Hicabi bu güzel karikatürle ne demek istedi bilmiyorum ama ödülü almış. E, kendisini de kutluyorum buradan. Kutlayalım. Evet aynen öyle. E, şimdi bir tane de e, Beysun'un karikatürü var son anda. E, son şey, anda geldi. geldi son evet. anda geldi. Evet e, o da hoş bir karikatür. Çok hoş. Beysun tipik çizgileriyle böyle yalın fakat anlatım çok güçlü. Abi İstanbul için YSK saati kaçtı? Demiş bir adam. Yanındaki arkadaşına çöldü herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet. İstanbul diye. için YSK saati kaçtı. <gülüyor> evet. ee, hayırlı Ramazanlar? Saçmalamış Bugün başlıyor. Ee, son saçmalığımızı haftanın ben e, Fransa'da yayınlanan yine Sinemansuel'in e, kapak ...sayfasını aldım... ...onu anlatmak istiyorum... ...Kapak Pacman imzasıyla... ...müstahar... E, ...kim olduğu bilinmiyor ama o çizdi... E, ...karikatürde dört yollu bir kavşağın ortasında... ...nereye gidebileceğini düşünen... ...biraz da böyle korkuyla bir türlü... ...gideceği yolu kestiremeyen... ...bir silüve şeklinde bir tip görüyoruz... E, ...dört yolda da... ...dört farklı tabela var... ...İtalya, Avusturya... ...Macaristan, bir tanesi de Polonya... ...yani hangisine gidecek diye bakınıyor böyle. Adamımız nereye gideceğini kestiremiyor. Biraz da ürküyor. Çünkü bu yolların tam birleşme noktasında duruyor. Kuş bakışı baktığımızda da bu yollara yukarıdan ne görüyoruz? Swastika. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir gamalı haç gamalı, oluşturuyor yollar. Nazizmin yani, simgesi. Evet. Perkman işte ee, böyle çizmiş ve saçmalamış. Tam da Barşov ayaklanmasını ve ...Holokost kurbanlarını andığımız bu e, Mayıs ayının ilk haftasında... ...bazı Avrupa ülkelerinin geçmişten ders almadıklarını mı anlatmak istiyor? Üstelik dediğim de gibi Polonya'da orada kocaman evet, duruyor. Duruyor. Evet dediğim gibi biz karikatürcüler biraz basının palyaçoları gibiyiz. Felaket haberlerini çizip komikleştiriyoruz. İnsanlar da gülüp geçiyorlar. Son bir söz hakkım varsa e, bir tespitimi iletmek istiyorum. Lütfen dünya düzdür ve bir öküzün boynuzlarının üzerinde duruyor duymuştum bence ve ben de. de inanıyorsunuz değil mi? kesinlikle Teşekkür ben şimdi biraz çok. daha şeyim ee, radyoda duyduğum için e, daha fazla inanıyorum daha, daha, daha, ikna da oldum, daha fazla ikna aldım evet. o zaman buradan ikna olmuş bir şekilde Geçeceğim, çıkacağız evet. yaşasın Burası bir ikna odası stüdyo <gülüyor> Çok teşekkürler İzel. Ben Hoşçakalın. teşekkür ediyorum. İyi haftalar, iyi yayınlar, Görüşmek iyi yeni üzere. yeni yayın dönemi temelli ediyorum. Teşekkürler. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.